Ama Daisy'nin evine girişinin bir kör talih eseri olduğunu da iyi biliyordu. J. Gatsby denen adamın geleceği ne kadar parlak olursa olsun şimdilik metaliksiz, atsız bir delikanlıdan başka neydi ki? Üniforması desen bir büyü her an bozulabilirdi. Onun için işte felekten gün çalmaya baktı. Allah ne verdiyse canavarca, pervasızca atladı üstüne. Derken sakin bir Ekim gecesi Daisy'yi de sevmişti. Belki de eline bile dokunmaya hakkı olmadığını bildiği için yaptı bunu. Kendini hor görse yeriydi. Daisy'ye yalan dolanla yanaşmıştı. Demiyorum hayalindeki milyonlardan medet umdu. Ama bile bile Daisy'ye güven aşılamaktan da geri durmadı. Kız aynı çevrenin insanı olduğuna, alıştığı hayatı yaşatmaya kudreti yeteceğine inandı bir ona da göz yumdu. Oysa nereden gücü yetecekti bunlara? Bir kere aile filan hak getire. Sonra da bilmem hangi dairede bir kalem oynattılar mı, soluğu dünyanın öbür ucunda almak da vardı hesapta. Zaten kendini hor görmeye de fırsat olmadı. Bambaşka bir yola dökülüverdi iş. Belki de nasiplenebildiği kadar nasiplenip sonra çekip gitmek niyeti ne bilsin de önceden bin anka kuşunun ardına düştüğünü. Daisy'nin cins bir varlık olduğunu biliyordu ama bir aile kızının daha ne kadar cins olabileceğini hesaba bile katmamıştı. Zengin evine o zengin, dopdolu hayatına dalıp kayboluvermişti gözden. Gatsby'nin elinde avucunda bir çöp bırakmamacasına. Varsın Gatsby kendine Daisy ile evlenmiş bellesin. İki gün sonra buluştuklarında soluk soluğa kalan, kendini bir bakıma ummaya uğramış sayan Gatsby'di. Altında oturdukları revak yaldıza kesmişti bütün. Hem de en pahalısından, en lüksünden. Deyzi dönüp de ona o tuhaf, o güzel dudaklarından öptüğünde Gatsby, kanepenin sepeti kibarca gıcırdamıştı. Nezlesi vardı, sesi büsbütün boğuklaşmış Daha bir tatlılaşmıştı. Gatsby, servetin apartıp kapattığı gençliğin, büyünün, takım takım, urbalarca tazeliğin ne demek olduğunu daha iyi anlıyor. Fakir fukaranın ekmek kavgasından ırak, öyle güvenli, gururlar içinde, gümüşler gibi parlayan Daisy'nin sırrına eriyordu. Onu sevdiğimi anlayınca, nasıl şaşkına döndüğümü anlatamam sana Mirim. Hatta bir ara benden vazgeçer diye umdum ama olmadı. O da beni seviyordu çünkü. Sırf ondan daha başka türlü şeyler bildiğim için beni gün görmüş bir adam sandı. Bir de ne bakayım, hırsım, heveslerim bir yanda kalmış, bir sevdanın içine gömüldükçe gömülüyorum. Hiçbir şeyi umursamaz oldum derken. Büyük işler göreceğim de ne olacaktı sanki? Değil mi ki neler yapacağımı ona anlatmak, Daha hoşnut ediyordu beni. Avrupa'ya hareketinden önceki son ikindi kollarının arasına aldı Deyze'yi. Sessiz sedasız. Uzun uzun oturdular öyle. Soğuk bir sonbahar günüydü. Şömine yanıyordu. Deyze'nin yanakları al al olmuştu. Arada bir Deyze kıpırduyor. Gatsby de kolunun yerini değiştiriyordu. Bir keresinde o siyah parlak saçlarını öptü. Öyle sonrası bir huzur aşılamıştı içlerine. Ertesi günkü uzun ayrılık için yedi veren bir anı derlesinler diye sanki. O bir ay süren sevda ayında hiç bu kadar kaynaşmamışlardı. Daisy suskun dudaklarını ceketinin omzuna sürdüğü ya da geç bir parmaklarının ucuna uykudaymış gibi o Hafif dokunduğu zamanki kadar sıkı fıkı olmamışlardı. Harp de kendini gösterdi. Öyle az buzda değil. Daha cepheye gitmeden güzbaşı olmuştu. Argon savaşlarının ardından binbaşılığa yükseldi. Tümenin makineli tüfek taburuna komutan atandı. Mütarek eden sonra bir an önce yurda dönmek için çalmadığı kapı kalmadı. Ama ya bir takıntı oldu bir yerde ya da bir aksilik çıktı. Alıp Oxford'a yolladılar zavallıyı. İyiden niye meraklanmıştı artık. Daisy'nin mektuplarından telaşlı bir bezginlik seziyordu. Herkes geliyor da geri o niye dönmüyordu anlayamıyordu bir türlü. Dış dünyanın baskısı ağır gelmeye başlamıştı. Onu görmek istiyor, yanında olmasını istiyor... Verdiği kararın doğruluğuna yeniden güven getirmek istiyordu. Nihayet Daisy de genç bir kızdı. Yapmacık dünyası, orkideler, hoşbeşli, güler yüzlü cici beylikler ve yılın ritmini kestiren, hayatın hüznünü, anlamını, yeni havalarla özetleyen orkestralardan esinmeydi. Bütün gece yüzlerce sırmalı pabuç, Pırıldayan tozları eşeliğe dursun, saksafonlar, Bill Street Blues haylotlarının yanıp yakılışını dile getirirdi. Karamsı çay vakitlerinde bile bu pesten ve tatlı hummayla nabzı küt küt atan odalar bulunurdu her daim. Ve yeni yeni yüzler, kenardaki borulardan üflenmiş gül yaprakları gibi ortada dolanır dururdu. Bahar'la Daisy bu alacalı evrene yeniden kaptırdı kendini. Hadi derken günde yarım düzine gençle sözleşmeye başladı. Sabaha karşı deliksiz bir uykuya daldığında ayak ucunda ölgün orkideler arasında tuvaleti yığılı duruyordu yerde. Boncuklarıyla şifonu kenetlenmiş birbirine. Bir yandan da kızı kesin bir karara sıkılayan bir ukde vardı içinde. Artık hayatı tez elden bir biçime girsin istiyordu. Bu da ancak bir dürtüklemeyle olacaktı. Aşkın mı, paranın mı, yoksa hesap kitabın zoruyla mı, orasını pek bilemiyordu. İşte bu dürtükleme, baharın ortasına doğru Tom Bakının'ın gelişiyle ayarlanıverdi. Tom'un sadece vücut yapısında değil, durumunda da bir oturaklılık vardı. Daisy'nin göğsü kabarsa yeriydi. Tabii bir direnme de gösterdi ama rahat bir nefes almadı da değil. Mektup eline eriştiğinde Gatsby hala Oxford'daydı. Long Island'da ortalık ağırmıştı artık. Aşağı kattaki öbür pencereleri de açtık. Evin içine yarı altına yarı gümüşe çalan bir ışık doluştu. Bir ağacın gölgesi, çiğin üstüne kesmecesine düştü. Mavi yapraklar arasında sesi var, cismi yok, kuşlar ötmeye başladı. Havada serin, güzel bir günü muştalayan, rüzgar demeyim bir esinti vardı. Sanmam hiç onu sevmiş olsun. Gatsby döndü pencereden, meydan okurcasına baktı bana. Unutma hem, dün kızın aklı başında değildi mirim. Öyle bir anlattı ki onları, yüreği ağzına geldi zavallının. Aşağının bayası bir üç kağıtçı yaptı çıkardı beni. Kız da afalladı tabii, ne söylediğini kendi de bilmiyordu. Canı sıkkın, çöktü bir sandalyeye. Belki de ilk evlendiklerinde şöyle bir sevmiştir onu ama o zaman bile beni daha çok seviyordu, bilesin bunu. Derken acayip bir de laf etti. Hem canım dedi. Böyle ufak tefek şeyler geçer insanın başından. Buna ne buyrulur değil mi? Anlayın artık siz, meseleyi kafasında nasıl uzmanlaştırdığını. Fransa'dan döndüğünde, Tom'la Daisy, balayı gezisinden daha dönmemişlerdi. Son maaşından arta kalan parayla Louisville'e gitti. Yüreği kana alıyordu ama oraya uğramadan da edemedi. Bir hafta kadar kaldı. O Kasım gecesi ayak seslerinin birlikte tınlattığı sokaklarda dolaştı. Daisy'nin arabasıyla gittikleri ücra köşelerde eğleşti. Nasıl Daisy'lerin evi gözünde bütün evlerden ayrı bir gize, bir şenliğe bürünmüşse, Louisville'de de öylesine. Daisy oradan ayak götürmüş bile olsa içli bir güzellikle donanmış, eşi bulunmaz bir şehirdi onun için. Ayrılırken onu arkada bırakıyormuş sanısı içindeydi. Hani az daha arasa bulacakmış da bulamamış gibi. Posta treni sıcak mı sıcaktı. Parası çıkışmamıştı eksprese. Sahanlığa çıktı. Açılır kapanır bir sandalyeye oturdu. İstasyon çekti gitti. Derken tanımadığı bir takım evlerin arkaları. Sonra bahara durmuş tarlalara çıktılar. Sarı bir tramvay arabası geldi yanları sıra. Bir dakika kadar yarıştılar. İçinde yolcular vardı. Kim bilir onlar da belki bir zaman bir sokak başında deyzenin solgun büyüsüne kapılmışlardı. Katar kamburladı. Ve bir zamanlar Daisy'nin yaşadığı o karanlıklar arifesindeki şehri kutsuyormuş gibi üstüne alçalıp yayılan güneşi geride bıraktılar bir Daisy'nin şenlini verdiği o yerden bir parçacık onun soluğuyla gönenen havadan bir tutamcık kapmak istermişçesine umutsuzca uzattı elini. Ama öyle hızlanmıştı ki tren ve gözleri öyle boğuluydu ki o zaman anladı işte o sevdanın can evini en taze, en güzel yanını ömürlük yitirdiğini. Kahvaltıyı bitirip sundurmaya çıktığımızda Saat dokuz olmuştu. Geceliğin hava birden dönmüştü. Sonbaharama özenmişti nedir? Gatsby'nin önceki uşaklarından geride tek kalan bahçıvan merdivenin alt başına geldi. Havuzu bugün boşaltayım diyorum Mr. Gatsby. Neredeyse yapraklar dökülmeye başlayacak. Vaktinde davranmazsak borular tıkanıyor sonra. Bugünlük elleme diye karşılık verdi Gatsby. Bana özür dilercesine döndü. İnanır mısın Mehir'im, koca yaz bir kerecik bile havuza girmek kısmet olmadı. Saatime baktım, kalktım ayağa. 12 dakika var trenin kalkmasına. Hiç şehre inesim yoktu, çalışacak halim de yoktu zaten. Ama asıl Gatsby'i yalnız bırakmak istemiyordum. Kopup oradan gidinceye kadar o treni de bir sonrakini de kaçırdım. Telefonla ararım seni dedim sonunda. Olur mu irim? Öğleye doğru telefon ederim. Ağr ağır merdivenlerden indik. Daisy de telefon eder herhalde. Bu umudunu perçinlememi beklermişçesine kaygılı kaygılı baktı yüzüme. Herhalde. Hadi güle güle. El sıkıştık, yürüdüm ileri. Çitin oraya daha varmadan önce aklıma bir şey geldi. Döndüm geri. Topun namussuz takımı onların diye haykırdım çimenin öbür yakasından. Bir tanesi bile senin eline su dökeme.